958 numaralı konu, Hazreti Peygamberin fetih senesinde Mekke'ye girerken gösterdiği tevazu. Evet, Hazreti Peygamber Mekke'ye girdiğinde halk onu yüksek yerlerden seyrediyordu. O da başına el yerin üzerine koyarak secde ediyordu.